Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunçel. 94.9 Açık Radyo'da Bugün yine Bir Hukuk Güvenliği programındayız Ve bu programda İstanbul Barosu Sayın Başkanı Mehmet Durakoğlu Avukat Mehmet Durakoğlu da bizimle beraber başkanla son günlerdeki yargı, adalet yeni yargı yapılanması veya reformu veya işte hedef programı strateji belgesi, yargıda strateji belgesi ve bunları konuşacağız ve biraz da belki de son günlerde işte bütün Türkiye ve dünya kamuoyunun projeksiyonlarını çevirdiği bir yargı uygulamasını Yani avukatlarla ilgili İstanbul'daki avukatlarla ilgili yargılamayı başkanla konuşacağız Çünkü başkan da o duruşmayı izlemişti Tekrar hoş geldiniz Sayın hoş Başkan Hoş bulduk çok teşekkür ederim tamam. Şimdi önce bu 2019 e, Nisan'dan sonrası için e, yargı ve yargının yapılanmasına ilişkin bir beklenti başladı. E, aslında 2019 Yargı'da hedef süre ile ilgili yeni bir aşamaya geçildiği konuşuldu. Biz de programda bunu konuşmuştuk. Ama şimdi e, Nisan ayında yapılacak e, yani... Yargıya ilişkin reform mu desek yoksa e, strateji belgesi mi desek buna ilişkin bazı beklentiler var ve Adalet Bakanının e, adaletle ilgili söyledikleri e, önemli hakikaten önemli bakalım buna uygun bir e, düzenleme veya böyle buna uygun bir strateji görecek miyiz çünkü şöyle diyor Sayın Adalet Bakanı. Herkesin ihtiyacı adalettir diyor. İnsanlar aç kalır, susuz kalır ancak adaletsiz kalamaz. Yeni dönemde hangi hususlarda eksiklik var? İşte bunları ortaya koyacağız diyor Adalet Bakanı. Hem bunlar hem de ceza adaleti açısından özellikle toplumu rahatsız eden birçok konuda e, ne yapılması gerekiyorsa onları hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız diyor ve devletin temeli olan adaletin adaletin temeli ise adalet adaletin temeli ise hukuktur diyor bu arada yine FETÖ'nün tahrip ettiği yargıda birçok kumpasın yapıldığı noktada neler yapılması gerekiyor hepsini ortaya bu Şeyde koyacağız diyor önümüzdeki programda diyor. Ee, özellikle biz 2019'un yargıya güven yolu olmasını önemli hedefliyoruz diyor Adalet Bakanı. Bu konuda önemli mesafeleri aldık diyor. Ee, bakalım aldıkları mesafeler neler göreceğiz. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Doğru yok. Ee, bunları da çözeceğiz diyor. Ancak ne olursa olsun insanımızın adalet Peyaslanması gerektiğini bilmesi gerekir. Zengin olsun, fakir olsun herkesin adaleti ihtiyacı vardır. Statü, para, huzur getirmez. Yalnızca adalet huzur getirir diyor Adalet Bakanı ve e, bu e, yeni e, yargıda strateji belgesiyle ilgili e, bir e, umut e, ortaya koyuyor. E, Tabi bazen e, hükümetin Umut perspektifiyle yurttaşın, halkın ve özellikle de hukukçuların, avukatların umut perspektifleri pek aynı olmuyor. <gülüyor> ben şunu sormak istiyorum Sayın Başkan, öncelikle. Acaba Adalet Bakanlığı'nda bu çalışmalar yapıyor. Hakimler var, savcılar var. Hakimler Savcılar Kurulu var, i̇şte, e, değişik e, kurumlar var Adalet iç, Bakanlığı'nın içinde. Acaba bu yeni yargı e, statüsü konusunda e, avukatlara, tabii ki kurumsal olarak barolara, Türkiye Barolar Birliği'ne e, danışıldı mı, ne konuşuldu, neler konuşuldu sizin bu konudaki bilgilerinizi izleyicilerimizle paylaşmak istedim. Memnunetle ee, Kasım ayı içerisinde Adalet Bakanlığından bir çağrı aldık. Ee, Adalet e, yargı reformu stratejisi taslağı ile ilgili olarak bir çalışma yapılmakta olduğu çalışmaya son şeklinin e, verilmekte olduğu ve bu çerçeve içerisinde de baroların e, görüşlerinin alınması gibi bir ihtiyacın ortaya çıktı belirtildi. E, 20 baro Ankara'da böyle bir toplantıya çağrıldı. Resmi tören açılıştan sonra çalıştaylar şeklinde beş ayrı grupla özellikle mevcut yargı reform strateji taslağında var olan unsurlarla Onun ötesinde de mesleği, avukatlık mesleğine ilişkin sorunlar ve savunmanın güçlendirilmesinin içinde yer aldığı beş ayrı başlıktan ikisinin bu başlık olduğu temel çerçeve içerisinde bir tartışma götürüldü Doğrusunu isterseniz mesela kişiler olarak ben e, bir ayağımı İstanbul'da bırakarak gitmiştim. E, bana siyasal iktidarın özellikle de yargı sabıkası bu konular üzerinde e, içtenlikli bir talep açıldığı konusunda yeterli bir veriyi vermiyordu. Yani e, giderken çok büyük kaygılarla gittim. Çünkü gitmeden evvel özellikle de incelediğimiz konunun yargı reform strateji taslağı olduğunu gözeterek neden ne amaçla hazırlandığını gördüğümde daha önceki yargı reform strateji taslağıyla ilgili değerlendirmelerin bize hangi noktaya getirdiğini gördüğümde umut besleyebilecek herhangi bir şey söz konusu değildi. Yargı reform strateji taslağı hükümetin daha çok AB ile olan müzakerelerde ileri sürdüğü bir projeksiyondan ibaret aslında. Ona gereğinin ötesinde anlamlar yüklemenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü yani bunun bu özellikle 15 Mart'taki Avrupa Parlamentosu'na sunulan rapor ve bundan sonraki süreçle ilgili bir anlamda bir şey vitrin oluşturuyor. Şöyle bir gelişme olduğunu düşünmek gerekiyor. Özellikle AB dönem başkanlığının değişmesinden sonra Türkiye 23 ve 24. başlıkların yeniden açılması sürecinde bir politika götürüyor. Yani hukuk yargı başlıklarının açılması süresi, sürecini götürmeye çalışıyor. Bu belge o açıdan önemli bir belge. Doğrusunu isterseniz ben de bu fasılların açılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu en azından taahhüt eden bir hükümetin... ...o taahhütlerini yerine getirmek bağlamında yapacağı çalışmaların bize de mesleğimize de ama genel olarak yargıya çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ben Avrupa'da bu bağlamda yaptığım görüşmelerde de yani bu fasılların açılmasına bizim meslek örgütlerimizin de batılı meslek örgütlerimizin de destek sağlamasına özellikle rica ediyorum. Yani bu başlıklar açılırsa eğer açılması sağlanırsa hiç değilse Türkiye bu açıdan AB müktesebatı gereğince bazı mevzuat değişikliklerini yapabilir ve bu bunu yapmak açısından da hepimizin yararlanabileceği bir noktaya gelebiliriz diye düşünüyorum. Sizin sizin bu Avrupa'da yaptığınız görüşmelerde söylediğiniz bu şey değerlendirme ve bu perspektif aslında KTPRI'nin e, parlamentoya sunduğu raporda da yani Türkiye ile ilgili bu başlıkların açılmaması ile ilgili bir eleştiri ve Türkiye evet. haklılık veren Aynen. bir e, e, şeyde, Aynen. çerçevede, çerçevede e, görünüyor. Ee, çok umutlu olmadığımı ifade ediyorum. Onu söylerken de bir evvelki Yagreform Strateji Taslağı ile şimdi hazırlanan e, strateji taslağı arasında pek çok cümlelerin aynı olduğunu tespit ettim yani zaman içerisinde aslında Türkiye Avrupa Birliği'ne ya da dünyaya sunduğu yargıyla ilgili olarak bu projeksiyonun gereğini yerine getirmemiş aslında. Getirmiş olsa hiçtiyse onların gereğinin yerine getirilmiş olması bakımından yeni cümlelerin kurulması gerekir idi. Ama pek çok taahhüt orada var olmaya devam ediyor. Bu bir projeksiyon. Buna çok özel anlamlar yüklememek gerekiyor. Belki de bir ...hani e, ne kadar doğru bir tanımlama yaparım bilmiyorum ama... ...yargıyla ilgili bir anayasadan söz ediyor olabiliriz ama... ...bu böyle bağlayıcı bir şey değil, bir tahüt belki. E, ama hükümet bu tahüdüne uyacak mıdır diye baktığınızda... ...geriye dönüp baktığımda işte o noktadan itibaren çok umut besleyemiyorum. Çünkü yani yargıyla ilgili çok ciddi bir e, sabıka var ortada... ...yani bu sabıkayı da görmezden gelemiyorum... Ee, bu toplantıların çok yararlı olduğunu itiraf etmeliyim. Yani benim açımdan da çok yararlı oldu. Ee, diğer yani Adalet Bakanlığı'nın bu yargı reformu stratejisiyle ilgili barolarla yaptığı toplantılardan bahsediyorsunuz. Evet, evet çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü... E, İlk kez ben 15 yıldır aşağı yukarı 2004 evet tam 15 yıldır baroculuk yapıyorum baronun içerisindeyim. Evet. Öyle. İlk kez yargının evet ve evet, İlk kez yargının bütün paydaşlarının bir araya geldiği yargıyı ilgilendiren bütün paydaşların bir araya geldiği bir toplantı düzenlendi. Yani YÖK de oradaydı, başsavcılar da oradaydı, BAM başkanları da oradaydı, ha, Adliye Cuman başkanları da oradaydı, hukuk fakültelerinin dekanları da oradaydı, Adalet Bakanlığı da oradaydı, bürokrasi de oradaydı. Yani tümünün bir araya geldiği toplantılarda e, yargının durumunu konuştuk. Bunlar... Kapalı toplantılar olduğu için de daha işlenikli yapılan konuşmalar oldu. Yani ben özellikle yaşadıklarımın bana bende biriktirdiği pek çok şeyi tabirimi lütfen yanlış anlamayın. Kusma imkanına sahip olabildim. Yani bunu anlatırken kendime hakim olmaya çalıştım. İçinde bulunduğumuz durumun kırgınlığını, kızgınlığını bir yandan ifade etme gereğini duyarken öbür yandan da bunu sakin bir dille nasıl ifade ederimin yollarını aradım çok başarabildiğimi düşünmüyorum yani e, yargının... sakinlik açısından evet, evet. çok... ama, ama yani ama... beyniniz ve midenize oturan bu uygulamaları varsa evet, yani. anlatabildim yani bunun e, benim açımdan yararlı olduğunu düşünüyorum e, ve e, bu, bu anlattıklarıma ilişkin somut örneklerin e, kendileri açısından reddedilen örnekler olmadığını gördüğümde de en azından e, e, toplantının özel oturumlarında ya da dışarı çıkıldığında yani çok yararlı e, şeyler söylediğimin başka arkadaşlarımda kuşkusuz Sizin konusu, açıklamalarınızın bir anlamda onay ona aldığını e, bir anlamda yani doğrudan doğruya değil ama yani. ...örtülü biçimde ona aldığına tanık oldum. Dolayısıyla geldiğimiz süreçte bunların ne ölçüde stratejik taslağına yansıyacağı konusunda... ...benim gibi o toplantılar beş ayrı toplantı yapıldı çalıştay şeklindeydi. Diğer baro başkanlarım da aynı şeyi yaptılar. O arkadaşlarımın da söyledikleri hepsi açısından yararlı bir şey olduğu noktasında. Şimdi sen içerisinde zannediyorum bu şeyler açıklanacak sonuç olarak... ...bize e, orada bizim anlatmaya çalıştığımız şeylerin e, taslak içerisinde mutlaka bulunacağı söylendi. E, bunu bir kazanç sayarım. E, ama söylediğim gibi bu bir projeksiyon. Bu bir yasa değişikliği değil. Yapılması gereken düzenlemelerin e, sonuç olarak vücuda getirilmiş bir somut parçası değil. E, o, o nedenle çok özel anlam yüklemiyorum. Ama bu bir projeksiyon. Yani... Hükümet ben bundan sonra yargıyı böyle dizayn edeceğim, bunun gereğini yerine getireceğim dediği için son derece önemli. Yani hukuk ötesi dekanlarının orada bulunmasından başlayan bir hukukçunun yetiştirilmesiyle başlattığımız bir süreci avukatlığın şu anda geldiği nokta itibariyle var olan durumundan devam ettirip buradan yargıyla ilişkin ne çıkarabiliriz, yargının diğer sorunları nedir? ...o sorunları tek tek irdeleyebileceğimiz... ...somut örneklerle karşılaştık. O, o somut örnekleri hep birlikte tartıştık. Ee, ben ilk kez de... ...bu toplantıların yani bütün paydaşların... ...bir araya geldiği bir noktada... ...yargının tartışılmasının... E, ...son derece yararlı olduğu noktasını da... ilk kez tespit ettim. Size bir örnekle e, anlatabilirim. Orada, yani bütünün parçaları var evet. diyorsunuz orada. Ee, orada bir... E, ...bir kısa anekdot anlatabilirim. Bir... E, İstanbul dışında bir başka Anadolu ilinin bir başsavcısı, bir BAM başsavcısı adliyelerde dejenasyonun avukatlardan başladığını iddia etti. Ve çok ilginç bir biçimde toplantıya katılanların çok büyük bir bölümü hafif de gülümseyerek bunu onayladılar. Çok S özür dilerim başkan. Şimdi izleyicilerimizden bazıları... BAM deyince bunun Hemen. açılımını şey yapabilir. Kısaca İstinaf Mahkemesi diye Evet Bölge Adliye, Adliye Mahkemeleri biz evet, kısaltarak söylüyoruz. Diyelim. Yani yerel mahkemelerden sonraki ikinci olay mahkemesi olay aslında mahkemesi. o da olay evet, mahkemesi. Evet. Ee, böyle bir Bunun bir, evet, bir başsavcısı. Evet bir başsavcısı bir Anadolu'daki bir başsavcı. Böyle bir ifade bulundu ve ilginç olan tarafı da hafif gülümseyerek diğer katılımcıların da bir, bir, bir büyük bölümünün bunu onayladığı gerçeğini gördüm. Ben söz sırası bana geldiğinde kendilerine bunu hatırlatarak yani onayladığınızın farkında mısınız hafif de gülümsediniz dedim. Ve isterseniz ben şimdi size üstelik çok da geriye gitmeden sadece bir hafta içerisinde e, mesela bir adliyede bana e, izin verin İstanbul'un herhangi bir adliyesinde size e, bir yargıç degenerasyonunun e, kaç tane olduğunu örneklendirerek anlatabilirim dedim yani bunun e, yarışmasını yapabilecek e, çok rahat yarışmasını yapabilecek konumdayım. Yani e, bu, Ve ülkede... bu bu tabloyu ortaya elini Aynen. koyabilecek Aynen. E, durum. Yani bir, bir çocuk hakimler sorunu yaşıyoruz. E, çocuk savcılar sorunu yaşıyoruz. Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Yargıda çok ciddi sorunlar var. İsterseniz size bunları isim vererek, örneklendirerek anlatabilirim demiştim. E, kimse bana bunları anlatmamı istemedi. E, kimse ee, ...yok hayır böyle bir şey olamaz falan demedi. Ee, anlatmak imkanını bulabilseydim gerçekten de önümde 8-10 tane örnekte vardı. Yani e, dejenerasyonun nereden yaşandığına ilişkin. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bu sorunları... ...yani bunun üzerinde çok fazla durarak söylemiyorum ama bu sorunları... Ortak bir biçimde bütün paydaşlarıyla tartıştığımız noktalarda birbirimize ilişkin bir öz yapabilme imkanına en azından sahip olabildiğimiz ya da inançlarımızın tam da doğru inançlar olmadığı noktasına birbirimizi getirebileceğimizi gördük. Yani en azından ben bunu çok rahatlıkla görebildim. O cümleyi kuranların başka toplantılarda o cümleyi ikinci kez kuramayacaklarına eminim. Dolayısıyla en azından kendi açılarından da bir öz yapmalarını gerektiren bir noktaya varabildiğimizi düşünüyorum. Ama bunları bir karşıtlık olarak ifade etmiyorum. Sonuç itibariyle bir yargıdan söz ediyoruz. Biz savunma bir, bir olarak... Bir tabloyu ortaya koyuyorsun. Evet. Biz savunma olarak onun başkan. kurucu unsurlarından birisiyiz ve... Sadece kendimiz için değil, yargı dünyası için bir şeyler üretmek zorundayız. Ve bu bu ortaklaşmayı temin etmenin düzgün, e, mutlaka gerekli olduğuna inanıyorum. Başkan, ben orada dejenerasyon işte avukatlardan başlıyor demişti. De, ...siz de demişsiniz ki bununla ilgili işte e, İstanbul'un değişik ilçelerinde... ...bunun somut örneklerini, Hı -hı. bu dejenerasyonun yargıçlardaki evet. örneklerini verebilirim. Aslında e, acaba... E, ...ben şöyle düşünüyorum... ...dejenerasyondan daha çok bir çökme... ...yok, yok olmaz... Aynen olma. bu cümleyi kullandım... ...yani farkında mısınız... ...adliyeler, vidayet mahkemeleri çöktü dedim... Evet. Ee, evet. ...yani e, e, eğer farkında değilseniz... ...bakın oturup saatlerce bunu konuşalım... ...diye söyledim... ...kimse bana ne söylüyorsun... ...ne çöktü, ne çökmesi falan demedi... Evet. ...böyle bir sorun olmadı... ...yani e, zaten... E, ım, Son dönemde yaşadıklarımız biraz onu gösteriyor gibi. Yani bu çöküntünün altında kalmadan nasıl yukarı çıkabiliriz'i konuştuğumuz bir döneme denk geldi şu anda. Şunları daha çok konuşur hale geldik. Sanıyorum içinde bulunduğumuz konum herkes tarafından... ...en azından tahlil edilebilir hale geldi. Bu, bu tahlilin sonuçları noktasında farklılaşıyor olabiliriz belki ama... E, ...sonuç olarak herkes bu tabloyu görüyor. Yani yaşadıklarımızın ideal ed idealize edilmiş bir tablo olmadığı doğru da... E, e, ...bu bir çökme midir yoksa bir e, hasar alma mıdır... ...ama kimsenin e, yani e, iyi olduğumuz tırnak içinde iyi olduğumuz bir noktada bulunduğunu... Böyle bir iddiasının olduğunu sanmıyorum. Böyle bir idda da görmüyorum. Hiçbir noktada en en yetkilisinde bile. Siz başkan dediniz ki bu görüşmelerde, bu toplantılarda beş ana başlık. Hı hı. ...üzerinde konuştuk... ...yani beş ana başlık... ...mesela bunlardan biri de herhalde hukuk fakülteleri... ...değil mi? Aynen. Şimdi hukuk fakülteleri... ...ve hukuk fakültelerinin niteliği... ...sayısı... ...buradan her yıl mezun olan... ...hukuk fakültesi mezunları... ...işte her hafta... ...İstanbul Barosu'na başvuran... ...avukatlık için... ...ruhsat için başvuranların sayısı... ...bunlar yani yargı açısından ve bir kısmında bunların avukat değil de işte e, yargıç ve savcı eee stajına başvuruyor. Bunlar açısından nitelik açısından zaten fakülteler, fakültelerin sayısı, oradaki öğretim üyelerinin sayısı yeterli olup olmaması çok önemli. Fakat son bundan sonraki aşamada. Hadi avukatları da biz kendi eleştirimizi yapalım. Ama Yargıçlar, savcılar, yargı mekanizmasının iş, işlemesiyle ilgili ne gibi e, tespitler yapıldı? Bunun hani e, sadece FETÖ döneminde işte bu yargı talima edildi, çöktü. Bu tespit tamam doğru ama... Ee, ondan sonraki süreçte de yani tamamıyla bu çöküntü derinleşti. Bunu düzeltme konusunda acaba ana hatlarıyla neler düşünülüyor, neler konuşuldu onlardan bahsetmek mümkün mü? Ee, şöyle bir e, mi ifade edeyim. Bu Benim söyleyeceğim izlenimler böyle direkt olarak söylenmiş şeyler değil ama sonuç itibariyle satır alanından çıkan şeyler. Benim gördüğüm anladığım yok. Ee, siyasi iktidarın baskılarına direnemeyecek ee, Üniversite açılması konusunda da Hukuk fakültesi açılması konusunda da ee, Direnemeyeceği ifade edilmiş değil ama Benim anladığım bu sözcüklerden Nitekim bizim o toplantıdan çıkışımızdan Bir hafta sonra Üç yeni hukuk fakültesi daha açıldı ee, ama burada çözümü en azından bir başka yöntemle bulmaya çalışan Adalet Bakanlığı, YÖK ve Türkiye aralar Birliği'nin bir mutabakatını e, anlatmak isterim. Burada e, özel bir mutabakata varıldı ki hukuk fakültesi mezunları e, avukat, hakim, savcı ya da noter olmak istiyorlarsa bir yeterlik sınavına girecekler. E, ...isterlerse bu yeterlik sınavına girmeden... ...hukuk fakültesi mezunu olmak üzere... E, ...ne iş yapmak istiyorlarsa... ...onları yapabilecekler ama... ...bu görevleri almak istiyorlarsa... ...bir yeterlik sınavına girecekler... ...bu yeterlik sınavında aldıkları puana göre... ...staj yapacaklar, ayrılacaklar. O stajın nasıl yapılacağı sorusu ayrıca müzakere ediliyor. Yani bir yeterlik sınavı getiriliyor. Çünkü yani bizim mesleğimizde çok ciddi bir sorunumuz var. Yani şu anda 127 bin avukat var Türkiye'de. Bunun 45 bini İstanbul Borosu'nda. O gün o toplantıda yok Başkanı'ndan öğrendik ki... ...83 bin 500 hukuk fakültesi talebesi var. Bunun Türkçesi... Dört yıl sonra, hadi bilemediniz, beş yıl sonra 200 bin avukat olması demek. Bu ihtiyacı ifade eden bir sayı değil. Bu ihtiyacın çok ötesinde bir sayı. Bunun ortaya çıkarabileceği çok da ciddi sorunlar var. Üstelik bu fakültelerden mezun olanların gerçekten birer tırnak içinde hukukçu olduklarını varsayarak bütün bunları götürebilmemiz de çok zor. Özellikle de staj eğitim merkezine gelen meslektaşlarımızın hangi ölçüde yeterli bir biçimde gelip gelmediğini gözlemiş bir kişi kimse olarak söylüyorum ki bu fakültelerin çok büyük bir bölümü ama çok büyük bir bölümü son derece yetersiz. Ee, şimdi YÖK'ün e, özellikle yeterlilik sınavına bağladığı özel bir anlam var anladığım kadarıyla. Diyor ki YÖK e, ben iktidar baskılığına direnemiyorum. Üniversite açılması noktasında da hukuk açılması noktasında da. Ama en azından bu yeterlilik sınavını getirebilirsem eğer... E, öncelikle yeterlilik sınavı nedeniyle en azından bu sınavı kazanıp kazanmamanın... ...kendi aralarında yaratacağı rekabet nedeniyle üniversiteler... O arada hukuk fakülteleri kendilerine bir çeki düzen vereceklerdir. Yeterlik sınavını kazanamayacağı belli olan yetersiz konumda bulunan hukuk fakülteleri kendilerine bir çeki düzen verecektir. Daha ötesi onların yeterlilik sınavını kazandıramayan bir konumda bulunmaları nedeniyle ister istemez insanlar da oraya tercih yapmayacaklardır. Tercih ortadan kalkınca daha doğrusu tercihin bir kriteri olarak yeterlik sınavı ortaya geldikçe yeni hukuk kütlelerinin açılması da talep edilmeyecektir gibi bir beklenti söz konusu. Peki başkan şimdi e, bu yeterlik sınavının çerçevesi nasıl yapılacağı konusunda bir ipucu var mı? Söz gelimi biz yıllarca avukatlık sınavını tartıştık Hı. ve büyük bir çoğunlukla yani stajı başlamadan önce değil de yani staj başladıktan sonra avukatlık stajı başladıktan sonra ki bizim avukatlık stajında her alanda uygulamada avukatlık işte avukatlık etiği işte ceza ve ceza usul. Medeni hukuk, ticaret hukuku konularında ya hazırlık olsun diye bir çalışma yapılıyor staj eğitim merkezinde ki zaten 2001 öncesi zaten staj eğitim merkezi diye bir şey avukatlık Öyle yasasında yani. yoktu. Hı -hı. Bu 85 yılında Antalya'da, 95 yılında Antalya'da yapılan o geniş katılımlı toplantıdan sonra düşünülen bir şeydi. Şimdi yani... Burada avukatlık sınavı açısından özellikle sorayım. Sonra eğer siz söylemek isterseniz yargıçlarla ilgili, savcılarla ilgili sınavın çerçevesi nasıl o konuda da bizi bilgilendirirseniz iyi olur. Avukatlık sınavını kim yapacak, nasıl yapacak, ölçüleri ne olacak, barolar bu işin içinde olacak mı, olmayacak mı? Bu konuda bir şey konuşuldu mu acaba? Ee, bu, bu ikinci aşama sizin söylediğiniz. Bu yeterlik sınavı dediğim şey avukatlık, hakimlik, savcılık, noterlik için birlikte yapılacak. Hatta bu kanunda yapılacak değişiklik avukatlık kanunda değil, yok kanunda değişiklik yapılarak getirilecek. Ee, kendi işlerinde ayrıca tıp fakülteleri için de hatta bazı mühendislik fakülteleri için de bunların tartışıldığını duyuyoruz ee, Bu çok genel bir sınav ve sonuç itibariyle ÖSYM tarafından yapılacak bir sınav yani bir, anlamda, bir anlamda üniversitelerin Baştan, de sınav, e, sınavı, sınavı üniversiteleri de sınavı Aynen. sokmuş olacaklar Aynen üniversiteleri sınavı fakülteleri sınava sokmuş olacaklar bir anlamda Bizim sizin söylediğiniz anlamdaki iddiamız devam ediyor. Yani avukatlık yasasında bir değişiklik yapılmak suretiyle stajdan sonra bir avukatlık sınavı yapılması iddiamız devam ediyor. Bu ayrı bir avukatlık yasası içerisinde yapacağımız bir tartışma. Bu şu ana kadar konuştuğumuz yeterlik sınavı ise... ...tamamen yok kanunu üzerinden yapılacak bir... ...akademik bir, akademik yeterlik. bir yeterlikten Kesinlikle. söz ediyoruz. Dolayısıyla o farklı bir şey. Evet biz avukatlık yasasının tartışıldığı aşamada henüz o noktaya gelmedik. Ama zaten bizim bu konudaki görüşümüz son derece net. Ve bu anlamda da bir staj sonrasında doğrudan doğruya avukatlığa ilişkin olarak... ...bir sınav yapılması konusundaki bizim iddiamız devam ediyor. Hem yani stajın müeydeli olması bakımından bu önemli hem de geldiğimiz nokta itibariyle avukatlığın kazanılmasında e, ne ölçüde neyi başarabileceğimiz konusundaki gözlemlerimiz açısından önemli. Şimdi bir de bir de sayın başkan bu hakimler ve savcılar açısından Epey de şikayet ettiğimiz konular var. Yani e, iktidar kendi e, şeylerine, kendine yakın olan özellikle avukatlardan hakimlik ve savcılık mesleğini e, intisap edenler, alınanlar açısından böyle bir şi şikayet var. Şimdi bu yeni e, düzenlemeyle artık yani yeteneğe ve bu konudaki bilgiye göre... Atamalar yapılacak, efendim terfiler yapılacak deniliyor. Bu acaba hakimlik ve savcılık mesleğine alınışta da böyle bir kriter uygulanacak mı? Yani sizin öngörünüz bu konuşmalardan, toplantıdaki tartışmalardan anladığınız. Ben o e, toplantıda e, işte e, içimi döktüm derken belki de e, en çok bu konuya eğilmiştim. Yani geldiğimiz nokta itibariyle özellikle yargıç ve savcıların profiline ilişkin e, İstanbul'da yaşadıklarımız buysa başka kentlerde neler yaşanıyordur düşüncesinden hareketle getirdiğimde özellikle... E, Yargıç ve savcıların alımı sırasında yazılıdan 70 alma zorunluluğunun e, ortadan kaldırıldığı ve bu uygulamanın sürdürüldüğü bir buçuk yıl içerisinde e, yargıda çok ciddi anlamda e, bir e, format atılmasına yönelik çok ciddi e, bir militan kadronun neredeyse üretilmekte olduğu gibi bir gerçeğinin... Ve beni, yerleştirildi. Yani, evet, yani beni ne kadar ürküttüğünü anlatmaya çalışmıştım. Halbuki biz mesela İstanbul Barası olarak özellikle e, FETÖ ile ilgili olarak yapılan bu e, e, görevden almalardan hemen sonra... E, ...yeni bir yapılanmanın gerekli olduğunu, bu yapılanmanın biraz da istinaf mahkemelerinin aynı zaman diliminde kurulmuş olması nedeniyle... ...biraz daha yetişmiş olanların istinaf mahkemesine gönderilmiş olmasının yüzünden... ...bidayet mahkemelerinin, yerel mahkemelerinin çok ciddi biçimde boşaldığını... Buraya yeni atanacak olanlarla ilgili olarak özellikle liyakata dayalı bir e, algılayışın mutlaka geliştirilmesi gerektiğini bu konuda bakanlıkla her türlü işbirliğini hazır olduğumuzu ifade eden e, demeçler, bilgiler, bildirgeler ortaya koymuştuk. ısrarla söylemiştik. ...bunu söylediğimiz zaman diliminde... ...yetmiş alma zorunluluğu kaldırıldı. Yani düşünebiliyor musunuz? Yeter ki benden olsun... ...yani bırak liyakatı... ...ben liyakat falan aramıyorum... ...yazılıda bile yetmiş almasını aramıyorum... ...denen bir anlayış... ...giderek öylesine sonuçlar doğurdu ki... ...o toplantılarda açık açık söyledim... ...bana isim ver derseniz... ...size onlarca isim veririm. Seksen alan, doksan alan... ...ama mülakatta elediğiniz insanlar var... Asla yetmiş almayan ama elli dört alan ama mülakatta geçirdiğiniz insanlar var Şimdi Mülakatta mesleğe aldığınız insanlar var. Şimdi böylesine bir anlayış içerisinde tablonun yeşermiş olması karşısında Burada yeterli bir hukuk düzeninin bir adalet anlayışının bir yargı anlayışının yeşermesini bekleyebilmek Yani doğru değil beklenenin de bu olmadığı anlaşıldığı için zaten bütün bunlar gerçekleştirildi Şimdi geldiğimiz noktada e, yeniden 70 alma zorunluluğunun getirildi. Ee, Getirilecek işte, veya Getirildi getirildi, getirildi. son e, şeyle çıktı kararnameli e, Şimdi geldiğimiz noktada e, Özellikle niye yaptınız o zaman Yani bu bir buçuk yıl içerisinde Neyi sağladınız da geldiğimiz nokta şimdi bu Yani amaç neydi Şimdi bütün bunlar e, Deminden beri anlatmaya çalıştığım Hükümetin yargı e, sabıkası dediğim olgunun Benim kafamda yerleşmesine neden oluyor Şimdi buradan bir çıkış yolu arayabilmek Buradan yargıyı yeniden ayağa kaldırabilmek, dizlerinin üstüne çökmüş olan yargıyı belki yeniden ayağa kaldırabilmek konusunda bir işbirliği mutlaka gerekiyor. Bu işbirliğinin kanalları bize nasıl açılırsa, nasıl, ne kadar açılırsa bunu yapabiliriz. Ama geldiğimiz noktada bu bu yakınlığı e, sadece görüşme düzeyinde, sadece konuşma anlaşma düzeyinde görebiliyoruz. Ben asıl bundan sonra yani artık e, yasa değişiklikleri yoluyla pek çok şeyi görmek istiyorum. Yani ben e, benim mesleğimin zaman içerisinde aynı zaman dilimi içerisinde özellikle de olağanüstü halden kaynaklanan o dönem içerisinde iki yıllık dönem içerisinde nasıl itibar kaybettirilmeye çalışıldığını nasıl geriye götürüldüğünü savunma nasıl elimizden alındığını cezaevinden başlayan görüşmelerden en son e, geldiğimiz e, yargılamalarda karşılaştığımız sorunlara kadar pek çoğunun ...aslında buradan türemekte olduğuna tanık oldum. Yani... Ve bizi eğer e, adliyenin e, e, kapısından içeri sokarken gir, bir daha çık, bir daha çık, çantanı oraya koy, buraya koy derseniz, bizi eğer e, e, cum Cumhuriyet da bir dosya incelerken vekaletnameni koy derseniz, bizi eğer e, Ağrıcazım mahkemesinin kalemine sokarken e, bir çaycı kadar özgür hissettirmezseniz, çaycı serbestçe girip çıkarken e, kapıda bir görevlinin içeri girişimizi sağlayabilecek bir konuma getirirseniz, bizi eğer ...terör savcılıklarında bir tek savcıyla bile görüşemez konuma getirirseniz... ...yarın bu uygulamalardan e, e, cesaretle bazı yargıçların avukatları artık salondan çıkardıkları... ...gerçeğiyle karşılaşıyorsunuz. bırakın bunları. Geçen ay içerisinde ben İstanbul Emniyet Müdürü'ne e, son iki buçuk ay içerisindeki... ...yüze yakın örneği e, önüne koyarak götürdüm. Karakollarda avukatların karşılaştıkları sorunlarla karşılaşmaya başladık. 94.9 Açık Radyo'da yine bir hukuk güvenliği programında İstanbul Barosu Başkanı Sayın Mehmet Durakoğlu'yla yeni yargı reformu stratejisi ve orada bu çalışmalar sırasında baroların çağrıldığı toplantılarda yapılan görüşmeler, tartışmalar konusundaki tespitlerimizi Sayın Başkanım bu konudaki e, öngörülerini e, tahminlerini konuşmaya devam ediyoruz şimdi e, başkan bu şeyle ilgili e, yargı reform stratejisiyle ilgili e, özellikle 70 puan yargıç ve savcıların e, mesleğe alınması ile ilgili 70 puan kuralının getirildiğini söylediniz bu bir, bir şey yani önemli bir şey ama tabii bu, bu da yeterli değil. Bir de daha sonraki atamalar var. Yani e, bu atamaların e, kriterleri açısından ölçüler var. Ya orada mutlaka mesela bu mülakatı konuşmamız gerekiyor. Yani evet. mülakat e, Mülakatta yapılacak bana soru... hiç etik gibi gelmiyor. Ya. Evet. mülakat e, Yapılan mülakatın açıklanmaması, ne konuşulduğu, ne soru sorulduğu, kimin ne cevap verdiği falan. Yani inanın bana benim çok yeterli gördüğüm yani yeterli bir tarafa bırakın çok örnek bir <gülüyor> hukukçu olduğunu tespit ettiğim insanların alınmamasına alınamamasına neden olan şeyleri ben çok merak ediyorum ama bu merakımı bir türlü gideremiyorum. Yani bu yani bu ben, mülakatı ortadan kaldırmak lazım. Evet, yani ben, ben ben onlara vereceği cevabı bekliyorum. E şimdi efendim 70 puan, 80 puan, 90 puan aldı ama ya bunun FETÖcü FETÖ ile ilişkisi varsa biz bunları temizlemek için bu kadar uğraştık. Bu kadar e, zaman bunu e, işte kanun hükmünde kararnamelerle olağanüstü hal uygulamalarıyla bunu temizlemeye çalıştık. Zaten FETÖ'nün yargıda yaptığı tahribatı da herkes biliyor. E şimdi yeniden onların burada yapılanmasına izin mi verelim diyeceklerdir. Ama ha. o bakımdan sizin söylediğiniz sorulacak sorular en azından bunların verilen yanıtların bir yayınlanması belki de sonuçta alınan mesleğe alınan yargıç ve savcılarla ilgili hükümetin kendi durumuna göre bir siyasi tercih yapıp yapmadığını anlamamıza yardımcı evet. olacaktır diye düşünüyorum evet. ben de. Yani 90 almış bir insandan yargıç olması için ne talep edersiniz? Yani mesela kekeme olmasın mı dersin? Niye olmasın? Olsun. Yani olabilir. Ne var yani? Neye bakıyorsunuz o zaman? Yani etnik kökenden bakıyorsunuz. Ayıptır. Yani ya da insanın yani e, e, gebetelerde falan mı bakıyorsunuz? Ayıptır. Yani masumiyet karnesi denen bir şey var. Yani ya sokmayın oraya ya sokuyorsanız yeterli şeyi bulmuşsanız yani e, sonuç itibariyle insanların ne, ne, hangi kökenden geldiğini ne yaptı ne ne bunlarla uğraşamazsınız. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir yargıç alımı falan söz konusu olmaz. Her insanın siyasal düşüncesi vardır bari Bey. Olmayan zaten birey değildir. Olmayan hukukçu Hukuk, değildir Hukukçu da, Hukuk olamaz. da olamaz. Hukuk fakülte Ben insanın sağcı olmasıyla, solcu olmasıyla... ...şu üçüncüde, bu üçüncüde falan ulaşmıyorum. Bunların hepsi yargıç olabilir. Önemli olan yargıçlık etiğinin ona verdiği... E, ...sorunları doğru görebilmesi... ...ve on, onu uygulayabilmesidir. İnsan olabilmesi, birey olabilmesi... ...yargıç olduğunu unutmadan bunu yapabilmesidir... Bu konuda uluslararası kurallar var. Yeni şeyleri e, keşfetmeye falan evet. ihtiyacımız yok ki. Yani, yani siyasal uluslararası değerlendirmelerin uluslararası tümünü bir tarafa bırakarak söylüyorum ama bu, bütün bunlar yapılmadı. Hangi kriterlerle insanların alındığını biliyoruz. Kimseyi e, kimsenin zekasıyla alay etmeyelim. Ben yıllardır söylüyorum. Kimse bana ne söylüyorsun? Neden böyle söylüyorsun? demiyor. Yıllardır diyorum ki bu hakim savcı alımları söz konusu olduğunda kendi şehini mehdi zanneden tek cemaat FETÖ değildi diyorum. <gülüyor> ...ya bunu niye söylüyorsun diyen yok... Evet. ...ne oluyor diyen yok... E ...yani bütün bunların gerçekleştiği bir noktada... E, ...yani bizim zekamızı alay edilmesin... ...yani sonuç itibariyle... ...hak eden insanların... ...liyakat sistemi içerisinde hak ettiği yere... ...gelmesi lazım, bunu getirebilmemiz lazım... ...ben siyasette falan uğraşmıyorum... ...siyaset derdim değil hak ediyorsa savcısı da gelsin hak ediyorsa solcusu da gelsin kim olursa ama olsun gelsin olsun ya. önce hukukçu olsun yani siz yargıç evvel, alıyoruz biz. Biraz evvel söylediniz uluslararası bu konuda etik kurallar ver evet. evet. dediniz işte yargıçlar için ...bankara o kuralları evet. savcılar için bu da peşte kuralları. Şimdi yeni yani bu dönemde e, getirilen e, yargıç etiği Hı -hı. E, Kuralları var e, Özellikle bu e, Yargıtay yargı etiği ilkeleri Şeklinde Hı -hı. düzenlenmiş Yani bunlar başlıkları Bağımsızlık e, efendim Tarafsızlık ki bu yeni Referandumda Hı -hı. anayasada sanki yeni Bir şeymiş gibi evet, geldi. konuldu Dürüstlük yani Dürüstlük yargı görevinin Doğru biçimde ifası için vazgeçilmez bir unsur Denilmiş mesleğe Yaraşırlık, mesleğe yaraşırlık ve bunun görüntü olarak ortaya konulması hakimin tüm faaliyetlerinin ifası için vazgeçilmez bir unsur olduğu ifade edilmiş. Yine eşitlik ilkesi var ve orada da diyor ki yargı görevinin doğru biçimde ifası için mahkeme önünde herkese eşit muamelede bulunmak vazgeçilmez bir unsurdur diyor. Ehliyet ve özen ki sizin biraz evvel evet. üzerinde durduğunuz konu. Ehliyet ve özen yargı görevinin doğru biçimde ifasının hatta ön şartıdır diye ifade ediliyor. Aha. Şimdi bu kuralların benimsenmesi acaba bugüne kadar ki bizim şikayetçi olduğumuz, şekvacı olduğumuz sıkıntıları çözecek mi? Bunu bir metin haline getirip yayınlamak bunu çözecek mi? Ee, i̇nşallah çözer. Ee, ...inşallah bunlar bir anlam ifade eder... ...en önemli noktası o... Ee, ...neden getirildiği sorusunu... ...hadi sormayalım... ...yani neden böyle bir etik ilkelerin... ...şimdi ortaya konulmak gibi bir ihtiyacı olduğunu... ...hadi sömürmeyelim... ...hadi speküle etmeyelim... ...bütün bunları konuşalım... ...ama benim meslektaşlarımdan özel bir ricam var... ...lütfen satır satır... ...yargı etiği ilkelerini okusunlar... ...ve bunları... Ee, karşılaştıkları sorunları ortaya koyarken özellikle yargılamalar sırasında karşılaştıkları sorunları ortaya koyarken doğrudan doğruya yargıcın kendisine söylesinler. Ben bunu yaptım. Biraz sonra konuşacağız. Avukat yargılamaları sırasında e, yargıca, e, dolayısıyla daha yeni çıkmış olan yargı etiyle ilgili ilkelerin o kendisi tarafından okunup okunmadığını sordum. Siz de oradaydınız diyor diye zannediyorum. Yani e, dolayısıyla bunu e, yargıçların doğrudan doğruya kendilerine söylemek gibi bir ihtiyaç içerisinde yargılama sırasında e, uygulanmıyorsa bunlar ...bir temiz konusu yapabilecek... ...bir istinaf konusu yapabilecek noktaya... ...taşımalıyız diye düşünüyorum. Bunu Madem, böyle yapmalıyız. Evet. Yani bu kurallara... ...uymayan yargıçlarla ilgili. Hı hı. Ve bu yargıçlara bunları hatırlatmalıyız. Bunlara uyun demeliyiz. Bir de bunlara uyup da ertesi gün... ...görevinden alınan... ...yargıçlar evet, var. Aynen. Şimdi... ...yargıçlar hakikaten bu kurallara uymak isteyip de... Ben de oraya gelecektim, aynı. ...uydukları zaman başka yerlere giderse... ...hangi hakim bu kurallara uymaya cesaret evet, edecek? Aynen. Dolayısıyla bunların özellikle HSK tarafından da... ...doğru biçimde uygulanması, gereğinin yerine getirilmesi konusunda da... ...çok ciddi bir hassasiyeti biz de bundan sonra takip etmek konumundayız gerçekten de... Ee, Yeniden söylüyorum ben e, hangi ihtiyaçtan kaynaklanan nedenle bugün böyle bir ilkeler tespit edilmiştir soruşturmuyorum, sorgulamıyorum. Aklımdan geçmiş olsa da aklımın bir kaşısını atmaya çalışıyorum. Ama geldiğimiz noktada bunların uygulamaya geçmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İhtiyaç var mıydı? Bence yoktu. Yani siz de demin söylediğiniz Bangalow kuralları da bu da peşte kuralları da zaten yeterli bir güvenceyi veriyor olmalıydı bizim veriyordu zaten, diyemiyorum bizim zaten evet. e, avukatlık meslek kuralları var. Hava kuralları için evet. yani, kuralları aynen. Türkiye Barolar Birliği'nin kendi işte kuralları evet. Bir tarihi sanıyorum evet. e, kuralları var ki burada müvekkillerle ilişkili, yargıç ve savcılarla ilişkide işte e, yurttaşla olan ilişkide Meslektaşların birbirleriyle olan ilişkilerinde gözetmeleri gereken kurallar... Biz de bunları gözetelim. Açıklarla... Biz de evet. bunları özel bir hassasiyetle gözetelim. Evet, evet. Ama bu ilkeleri çıkarmış olan yargıtayın özellikle de e, HSK'nın e, bunları uygularken yaptığı değerlendirmeler bizim açımızdan çok önemli. Şimdi şöyle bir tanımlama getirilmeye çalışılıyor. Bunlar etik kurallardır. Sonuç itibariyle yasa metni değildir. Yani HSK bunları uygularken bir yasa metninin gereği olarak uygulayacak değildir. Ancak özellikle de atamalarda, yer değiştirmelerde, terfilerde, terfilerde bu tür etik kuralların çok önemli ölçüde etkili olacağı söyleniyor. Bu, bu ifadeleri duymaktan seviniyoruz kuşkusuz yani çünkü buradaki her şeyin altına imza atabilmek mümkün burada aykırı olan hiçbir şey yok ama e, söylediğiniz gibi yargıç güvencesi dediğiniz şey gerçek anlamda sağlanamazsa yani yargıç kendisinin herhangi bir biçimde vereceği kararın bir süre sonra kendisinin oradan alınıp başka bir yere verilmesinin nedeni olacaksa... En ucuz evet, şekliyle, en, en ucuz, ucuz yaptırım, şekli, şekli. yaptırım şekliyle böyle olacağını düşünebiliyorsa bu türlü kuralların uygulanabilmesi mümkün değil. Bunlar belge olmaktan öteye geçmez. Benim sözlerimin başında, Peki, programın bu... başında anlatmaya çalıştığım bir şey vardı ya. Yani yargırafım stratejisi de böyle yani... ...bunlar e, önemli şeyler... ...projeksiyonlar... ...bu etik ilkeler de öyle... ...bunlar da projeksiyon... ...ama bir şeyi değiştiren şeyler değil... Bunu ...hayata, geçecek Hayata geçecek, geç, geçip geçmeyeceği... E, ...yaşayarak göreceğimiz şeyler... Başkan dediniz ki biraz evvel... ...ben zaman az olduğu için... Aha. ...özür dilerim sözünüzü kesiyorum... ...dediniz ki bu yargı etiği... ...yani yargıta yargı etiği ilkeleri... ...yürürlüğe girdikten sonra... ...geçen hafta bir mahkemede... ...bunları yargıca söyledim evet. ama... Ne oldu? Tam tersi oldu. Yani e, bu ilkelerin tümünün ayaklar altına alındığı... ...tümünün hiçbir biçimde gözlenmediği... ...33 yıllık avukatlık hayatımın... ...hiçbir döneminde rastlamadığım bir yargılamayla karşı karşıya kaldım. Bakın yargılamanın içeriğiyle meşgul değilim. Evet. Yargılananların kişiliğiyle meşgul değilim. Onların sadece avukat olmaları nedeniyle meşgulüm ben. Başka derdim yok. Evet. Ama bir yargılama seyrediyorum... Ve yargılamanın içerisinde müdafi vekili olarak onlar avukat olduğu için bulunuyorum. Ve bulunduğum yerde de usul hukuku ayaklar altına alınıyor. Ee, onu asla dinlemeyen bir başkan var. Bütün uyarılara rağmen ısrarla bu e, şeyini tavrını devam ettiriyor. Ve insanlar adil yargılama arıyorlar. Adil yargılama arayan salondaki herkes avukat. Avukatlar, sanıklar da avukat. Onların avukatları da avukat. O, savunmanın... E, ko Avukatlık konumunda 16 tane baro da orada bulunuyor. Yani baro bu hassasiyeti başkanı. baro başkanı da orada bulunuyor. Yani bu hassasiyeti gözlemek bakımından ve işin başında yargıca bu etik ilkelerde dahil olmak üzere pek çok şey anlatılıyor. Anlatılmasına rağmen dinlemeyen ...kendi bildiği gibi yapan... ...neredeyse yani şu yargılamayı... ...bir an evvel bitirelim... ...şu cebimdeki flash belleğe ben bir şuraya takayım... ...ve size kararı okuyayım diyen... ...daha ilk celsede, daha ilk başlarken... ...usulsüzlükle başlayan... ...hiçbir Cemeka hükmünü uygulamaya... ...çalışmayan, bunu kendisi için bir meşguliyet... ...görmeyen, kendince yargılama yapmaya... ...çalışan usul bir başkanla karşı karşıya... ...usul kurallarına uymayan... ...hiçbir Cemeka kuralını... ...dikkate almayan bir başkan... ...yani... Duruşmayı yöneten ceza yargılaması kanunu ve hukuk açısından da e, karşılaştık diyorsunuz. Ben hep şeyi söylüyorum. Aslında e, bir ülkedeki e, hukuk sisteminin veya devletin hukuk devleti olup olmadığı, bir ülkede e, hukuk güvenliği açısından ceza yargılamaları e, uygulamasında ceza muhakemesi kanununun ve ceza muhakemesi kanunu bütün evrensel ilkelere uysa bile onun uygulamasının çok yaşamsal olduğunu hep söylüyorum. Ve bu radyodan da hep bunu söyledik hukuk güvenliği açısından ve hep e, hakikaten birçoğumuzun hocası Faruk Eren belki sizin de hocanız da ve ceza muhakemesi hukuku hocası Kunter'in yani ceza muhakemesi kanunları ve kuralları bir e, alet için e, var değildir. Bunlar doğudan e, hakkın özüyle ilgili kurallardır. Erem'in de söylediği gibi bu kuralların olmadığı yerde kişi güvenliği ve özgürlüğü yoktur. O ülkede ...hangi çağda olursa olsun... ...hangi ülkede olursa olsun... ...hangi dönemde olursa olsun... E, ...güvenlik ve huzur yoktur... ...dediğini söylüyoruz... Evet. ...şimdi burada bu usul kurallarının... ...hiçbirine uymayan bir başkan... Evet. ...ve bu yargı etiği... Yargı, ...yargı etiği ilkelerini... ...ifade etmenize rağmen... ...bunları görmezlikten gelen... ...bir başkanla... Evet. ...üstelik de yargının... ...bir parçası olan... ...kurucu unsur olan avukatların yargılaması sırasında bunları dinlemeyen bir başkanla evet. karşılaştınız. Çok hızlı bir süreçte izin verirseniz dinleyicilerin evet, ufkunu açabilmek bakımından neler yaşandığını çok evet, hızlı bir anlatmaya evet. çalıştık. Yani evet, altı dakika kaldı. 20, evet. 20 avukat arkadaşımız yargılanıyor bu dosyada. Bu arkadaşlarımız bir yıl süreyle tutukluk aldıktan sonra bir hafta süren bir yargılama süreci yaşandı. Üç tane hakimden oluşan bir heyet çıktı. Bir hafta süreyle yargılamayı devam etti. Ve bir hafta sürenin sonunda bir cuma akşam ...20'sinin birden, hepsinin birden e, tahliyesine karar verdi. E, zaten 17 kişi tutukluydu pardon, 17'sinin birden tahliyesine karar verdi. Şimdi geldiğimiz bu noktada e, aradan 8 saat geçmeden... E, ...o ıslak imzalarıyla tahliye kararlarını imzalayan yargıçlara... ...elektronik imzayla aradan 10 saat geçtikten sonra... ...yaklaşık 10 saat geçtikten sonra bu elektronik imzalarıyla... ...tutuklamaya yönelik... E, ...yakalama kararı çıkarıldı... ...bu ne demekse... ...Usulkan'da böyle bir hüküm yok... Aynı yargıçlar... Aynı yargıçlar... Aynı ya yargıçlar çıkardılar... Yaptı. Aynen... Ya çı o yargıçlar çıkardı... Ya, ...ya o yargıçlar olmadan çıkardı... Birisi de çok tehlikeli... Evet, yani birisi ıslak imza taşıyordu... ...orada bir kuşkumuz yoktu... ...elektronik imzayla da... E, ...böyle bir karar çıktı... ...şimdi geldiğimiz noktada biz sonuç itibariyle ben kişiler olarak yani davanın dışında olan bir insan olarak ya da bir başkası için söylüyorum bunu e, vicdani kanaatin ne olduğunu ne olması gerektiğini bir e, tarafsız 3 tane yargıcın verdiği kararla gördük aslında onlar burada yargılanacak bir şey olmadığını söylediler suçun vasfı değişmiş olabilir en, dediler. Azından, tutuk, Arupa, en azından tutuklamanın artık koşulları o, kalmadı o kalmadığını mi? söylediler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rücu ettiler ve daha ötesi en önemlisi bunlar avukattır dediler. Yani sanıklar avukattır. Avukatların tutuklanabilmesi için çok özel koşullar olması gerekir dediler. Çok örnek bir karardı gerçekten de. Çok evet. gurur duyduğumuz bir karardı. Evet. Ama o karardan on saat sonra işler buraya geldi. Yani ondan sonra şu etik kuralları uygulayan yargıçlar sonra? Evet. Sonra Birisi ticaret mahkemesine gitti, birisi başka bir mahkemeye gitti. Orada sadece o üç hakimden birisi kaldı. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu kararı verenler ve bir süre sonra ne hale getirildiler? Ve sonra yeni bir yargılama başladı. Yani yargılamaların ikinci haftası başladı. O ikinci haftanın ilk sözünü de yargılamada ben almıştım. Sizin özel bir konumunuz var. Siz buradan bu koşullarda gönderilmiş bir yeni heyetsiniz. Dolayısıyla bizim yargıya atfettiğimiz kutsiyeti burada aslında şimdi siz koruyacaksınız. Siz ...korumanız gerekir, sizden rica ediyorum... ...özenle yapın bu yargılamayı dedim, daha hiçbir şey yoktu ortada... ...daha nasıl davranacağını bilmiyorduk... ...daha hiçbir özel bir şeyimiz... ...böyle bir ön yargımız falan da söz konusu değildi... ...daha ilk ikinci celse başladığında... ...geliş koşullarını anlatarak... ...yani birinin başka yere gönderildiğini... ...öbürünün başka yere gönderildiğini... ...geçmişte böyle bir kararın olduğunu... ...vicdanen bizim böyle bir noktada bulunduğumuzu... ...söyleyerek anlatmaya çalıştım... ...buna rağmen olmadık şeylerle karşılaştık... ...ve geldiğimiz nokta şimdi bu... Onlarca usulsüzlük sayabilirim size. Yeniden söylüyorum. İnsanların kişilikleriyle meşgul değilim. Yani yargılamanın içeriğiyle meşgul değilim. Suçlanalı, Esasıyla meşgul suçlamayla değilim. Suçlamayla da de, de de meşgul değilim. Yani e, istediğiniz kararı verin. Yeter ki yani vicdanları ikna edin. Vicdanlar huzur içerisinde olsun. Ve Yeter usul ki kurallarına usul kurallarına uyun. Bu usul kurallarına uyun. Bu uyum. etik kurallara Aynen. uyun. Yani insanlar neden tutuklandıkları... ...neden yargılandıkları için değil... ...neden adil yargılama hakkının kendine sağlanmadığı için tepki gösteriyorlar. Savunmayı da yok ya, Aynen. Ve bu tepki göstermenin geldiği bir noktada da... ...aşlık grevi yapmaya kendilerini mecbur hissedebilecek bir... ...hayatım boyunca ben açlık grevini desteklemedim... ...hiçbir zaman böyle bir çaba içinde olmadım... Ama en azından insanların adil yargılamayı bu insanlar avukatlar yani hukuk başlarına bir şey geldiğinde en çok hukukçuyu acıtır yani hukuksuzluk hukukçuyu çok acıtır. Çünkü o bilir yani hukukçu bilir Yaşar bunu yaşadığı için Daha çok acıtır kendisini Ya bu insanlar böyle bir tercih noktasına Kadar gelebilmişler ben geçen cumartesi Günü bu insanları açlık grevinden Döndürebilmek ikna edebilmek için saatlerce Uğraştım neden böyle bir şeye Gerek duyuyoruz neden böyle bir noktaya gelebiliyoruz Neden hukukçuları bu insan Bu, bu ülkenin üsteli hukukçularını Hukuksuzluğa mahkum etmek gibi bir e, Çareyi kendimizde Sanki bir şey yapıyormuş sanki bir Yargılama yapıyormuş gibi gösteriyoruz bunun hiçbir ...bir tarafı yargılama değildir. Bakın son derece net söylüyorum. Benim kafama bu yargılamalar e, bittikten sonra şöyle bir şey geldi. Hayatımda hiç böyle düşünmedim. Ya gerçekten yargılama formatı altında yani bir duruşma salonunda yani üç tane yargıcın bir tane savcının e, savcı ve e, yargıç cübbelerini giyerek yaptıkları bir şey... Usul hukukunun hiçbir kurallarına uyulmadan, sanıkların e, adil yargılanma hakları gözetilmeden yapılırsa bunun adı yargılama mıdır? Değildir. E peki karar verilirse bu karar meşru mudur? Hayatımda ilk kez bu soruyu sordum kendime. İlk kez böyle bir soruyla karşı karşıya kalıyorum. Bu ve karar de, meşru be, mudur peki? Yani, belki de Sayın Başkan, belki de ben şu öyle diyorum. Yani biz avukatlar yapılmış bir sürü... Hatayı bir sürü yargı hatasını uygulamadaki hatayı bu dönemde özellikle OHAL dönemi ve bu devam eden süreçte belgelemeye kalksaydık biz. Şu davadaki resmi belgeler kadar çarpıcı açık ve inkar edilemez bir şeyi tabloyu. Herhalde elde edemez Elde edemezdik. Edemezdik. Ben öyle diyorum. Yani bunu size anlatmak ne kadar doğru bilmiyorum. Siz daha çok bulundunuz ama ben Sıyanoit'in mahkemelerinde yetiştim. 80 sonrasında. Evet. E, e, vallahi yoktu böyle bir şey. Evet. Yani yeminle söylüyorum. O vallahi. Ilk, evet. Vallahi bu, böyle bir şey yoktu. Evet. Bu, bu kadarı yoktu evet. yani. Şimdi başkanım süremiz az kaldı ve bitmek üzere zaten. O zaman belki bu özellikle e, yargı stratejisiyle ilgili, yargıda reform stratejisiyle ilgili. E, katıldığınız toplantılar ve sonrasıki gelişmelerle ilgili sizden bir e, e, şey daha, program daha programda rica yapalım. edeceğiz. Ve o zaman da izleyicilerimizi e, ilerisi için e, perspektifleri e, anlatmaya çalışacağız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni ol. bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz. Sağ olun. Teşekkürler.